bir şey yapmak isteyince Allahü teâlâ da dilerse o işi yaratır. Kul dilemezse Allahü teâlâ da dilemez ve o şeyi yaratmaz. Buraya kadar kısaca bildirdiğimiz ehlül Sünnet itikadını daha geniş öğrenmek isteyenler Hakikat Kitabevinin yayınladığı İslam alimlerinin gözbebeği büyük veli.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 Tevekkül, imanın şartıdır. Meâlindeki ayeti i kerime, bu emirlerden biridir. Sûre-i Maide'de, eğer imanınız varsa, Allahü u tevekkül ediniz. Sûre-i âl -i İmran'da, allah tevekkül edenleri elbette sever. Sûre-i Talak'ta, bir kimse, Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Sûre-i Zümer'de Allahü Teala kuluna kâfi değil midir? Meallerinde daha nice ayeti kerime vardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı.